Yüz Eser Gün Olur Asrap Emen Cengiz Aytmatov Edebiyatı sevenler ve bu heyecanlı yolculuğa yeni başlayanlar. Merhaba. Kırgız Edebiyatı'nın usta yazarı Cengiz Törekul Aytmatov'u ve ilk basıldığında Gün Uzar Yüzyıl Olur adıyla yayınlanmış olan Gün Olur Asra Bedel adlı eserini tanımaya çalışacağız. Hoş geldiniz. Adından... Sanki bitmeyen bir gün anlamı çıksa da içeriğini incelediğimizde bir günlük zaman diliminde yüzyıl değil binlerce yılın öykülendiği bir eserle karşı karşıya geliriz. Aşk, sevgi, hüzün gibi insana ait özellikleri ana tema olarak kullanan bu temaları lirik, mitolojik ve kozmik anlatımlarla süsleyen Aitmatov, 1928 yılında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e bağlı Şeker köyünde doğar. Kendinden dinleyelim. Hayat hikayeme Şeker kabilesinden geldiğimi söylemekle başlayayım. Şeker kabilemizin reisiydi. Babam Törekul, onun babası Aitmat, onun babası kim bildi ve onun babası Konçutzok. Bu kadar da yeter. Bütün bildiklerimi ilk önce babalığımı yapan babaannem Ayımkan Şeytan kızı ve halam Karahız Aitmatova'ya borçluyum. Benim yıldızlarım olan, gördüğüm ve bildiğim bu harika, akıllı ve güzel kadınlara teşekkür ederim. Onlar ailemin geçmişini ve geçmiş zamanı anlatan öğretmenlerimdi. Çok küçük yaşta babasını kaybeden yazarımız, ilkokulu Şeker Köyü'nde okur. 10 yaşında toprak işler, 14 yaşında köy kolhozu sekreterliğine getirilir. 1946'da Kazakistan'ın Jambul kentine veteriner teknik okuluna gider. İki yıl sonra da tarım enstitüsüne girer ve 1953'te veteriner olarak eğitimini bitirir. 1956-1958 yılları arasında Gorki Edebiyat Enstitüsü'ne devam eden Aitmatov'un 1957 yılında gazeteci Cüda ve Yüz Yüze adlı iki öyküsü Pravda gazetesinde yayınlanır. 1958'de Yeni Dünya dergisinde yayınlanan Cemile ise Fransız yazar ve şairi Louis Aragon tarafından Fransızcaya çevrilir. Aragon'un dünyanın en güzel aşk hikayesi diye tanımladığı Cemile'nin yayınlandığı yıl Moskova Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne ve Yazarlar Birliği'ne girer Aitmatov. Yazarın bu tarihten sonra hem Kırgız hem de Rus yazarları arasındaki durumu sağlamlaşır. Beş yıl süreyle Pravda'nın Orta Asya muhabiri olarak çalışan yazarımız, içinde ilk öğretmen Deve Gözü, Cemile ve Servi Boylum Al Yazmalım adlı hikayelerini topladığı Steplerden ve Dağlardan Hikayeler adlı eseriyle 1963 Lenin Edebiyat Ödülünü kazanır. 1959-1967 yılları arasında Yeni Dünya, Novimir Mir dergisinin editörlüğünü yapan Aitmatov, 1968'de Büyük Sovyet Edebiyat Ödülü'nün de sahibi olur ve bu ödülden sonra Kırgızistan'ın ulusal yazarı olarak kabul edilir. 1970 yılında ikinci romanı Beyaz Gemi'yi yayımlayan Aitmatov, 1975 yılında ilk ve tek tiyatro eseri Fuji Yama'yı Kazakistanlı Kaltay Muhammedjanov'la birlikte yazar. 1980'de yayımladığı Gün Olur Asra Bedeli, 1985'te Dişi Kurdun Anıları adlı romanı izler. Öykülerinde ve romanlarında işlediği konuları bütünüyle Kırgız halkının geleneklerinden, mitolojisinden, dünü ve bugününden alan Aitmatov eserlerini iki dilde kaleme alır. Kendisinden dinleyelim. Bir başka dili mükemmel olarak bilmek, sanat eseri için kesinlikle bir engel oluşturmamalıdır. Aksine bir destek, anlatıma ve görüş açısına ek bir kaynaktır. Ben eserlerimi hem Kırgızca hem de Rusça yazıyorum. Bu iki yönlü çalışma beni çok mutlu ediyor. Bu kişinin üslubunu mükemmele ve dilin hayal gücünü geliştirmeye, zenginleştirmeye götürür. 1983 yılında Büyük Sovyet Edebiyat Ödülünü ikinci kez kazanan Aitmatov bir süre yazmaya ara verir. Kırgızistan'ın Lüksemburg, Hollanda ve Belçika Büyükelçilikleri görevlerini üstlenir. Şu anda Paris'te Büyükelçi olarak yaşayan Aytmatov'un son eseri Kassandra Damgası adını taşır. Artık romanı okumaya başlayalım mı? Başlayalım. 24 saat süren roman zamanı içinde... Bir rejimin yüzyılı anlatılırken, söyleşimizin başında belirttiğimiz gibi binlerce yıl söylencelerden, destanlardan, ağıtlardan ve türkülerden yola çıkılarak aktarılır. Mekan, ısık gölü, çevresi, sonsuz rüzgarı ve kumuyla yalnızca yük trenlerinin soluk almak için durduğu bir tren istasyonudur. İstasyon adını kendini şiddetle kırbaçlayan kış rüzgarı Boran'dan alır. Gün olur asra bedelde öykü, boranlı 7 geyin arkadaşı Kazangapın ölümünü haber almasıyla başlar. Geriye dönüşlerle devam eder. Eserin giriş bölümünü okuyalım. Kurumuş sel yataklarında, çırılçıplak çıplak kalmış vadi yamaçlarında av aramak büyük bir sabır işiydi. Yeraltı yuvalarında yaşayan kazıcı hayvanların bıraktığı karma karışık izler, ava çıkmış aç tilkinin başını döndürüyordu.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 Yaşam öyküsünü az sonra anlatacağımız... ...Boranlı Yedigey Can geldi... ...sonsuzluğun ortasında... ...soğuk bir kış gecesinde nöbetteyken... ...karısı gelir ve... ...Kazangap'ın öldüğünü söyler. Uzun süredir yalnız yaşayan Kazangap... ...Yedigey'in saydığı ve sevdiği bir arkadaşıdır. Bu haberle yıkılan Yedigey'in... ...hayatındaki en uzun gün başlar. Gün uzar, yüz yıl olur. Karısına nöbeti alması... ...ve birini yollaması için istasyon şefi... ...Şah Merdan'a uğramasını söyleyip işinin başına döner. Alo! Alo! Yedigay! Alo! Alo! Benim Şah Merdan! Beni duyabiliyor musun? Dinliyorum. İyi. Bizim ihtiyar şey oldu ha? Şey oldu da ne demek... Şey yani ne derler yolun sonuna geldi öldü yani. Evet. Şey yedi gei bak azizim adam öldü diye başımı ağrıtma benim Ölmüşsü ölmüş sörmüş ne yapalım yani senin işini alacak adam yok elimde onun başında dursan ne olacak dirilecek değil yer. Başımı ağrıtma ne demek sen Kazangabı iki yıldır tanıyorsun benimse otuz yıllık arkadaşım bir yakınımız öldü. ...onu boş bir odada tek başına bırakamayız. Şey... ...ölü ne bilecek tek başına olduğunu? Biz biliyoruz ya. Peki peki babalık bağırma. Bağırmıyorum anlatmaya çalışıyorum sana. Yedigey gece yarısı oraya gidip ne yapacaksın? Dua edeceğim. Yasin okuyacağım. 60 yıllık Sovyet yönetiminden sonra... ...hala dua biliyor musun? Bırak böyle konuşmayı Şahmerdan. Sovyet yönetiminin ne ilgisi var şimdi? ...ta eski çağlardan beri ölenler için dua okunur. Ölen bir insan, hayvan değil. Peki, peki, bana öyle bağırma. Git oku 7G savaş sırasında geçirdiği bir travma sonucu... Erken terhis edilir ve köyüne döner. Karısı Ukubala'yı da alarak demir yollarında iş bulma umuduyla köyünden ayrılır. Umutlarını kaybettikleri bir anda Kazangap'la tanışırlar. Kazangap iş aradıklarını duyunca onları yanına alıp Boranlı'ya götürür. Kazangap devesiyle geldiği için bozkır yolculuğunu yaya yaparlar. Bu ayrıntı önemli. Çünkü Kazangap devesinin Nayman ananın devesi, Akmayanın soyundan geldiğine inanıp övünür. Bir kırgız efsanesine göre çok uzun yıllar önce Juan adı verilen saldırgan bir kabile, Nayman Ana'nın köyüne saldırır. Juan esir aldıkları erkeklerin başına yeni kesilen bir devenin boyun derisini geçirip kuruturlar. Kızgın güneş altında günlerce bu deriyi kafalarında gezdirmek zorunda olan insanlar, bir süre sonra kim olduklarını bile hatırlamayan ve... Köle olarak yaşamlarını sürdüren bu kişilere mankurt adı verilir. Nayman ananın oğlu bu saldırıda kaybolur. Ölüsünü gören olmaz. Nayman ana devesi akmaya ile sonsuz bozkıra dalıp oğlunu arar. Uzun yıllar sonra oğlunu mankurt olarak bulur. Oğlu onu tanımaz. Ne adının koleman olduğunu ne de babasının adının dönen bay olduğunu hatırlayamaz. Huan huanlar, Nayman anayı fark edince, Mankurt'a emir verip anasını öldürmesini isterler. Koleman usta, bir atışla anasını öldürür. Binicisiz kalan Akma'ya, Bozkır'da kaybolur gider. O günden sonra, Nayman ananın öldüğü yere, Ana Beyit mezarlığı denir ve kutsal sayılır. Nayman ananın ölümüyle, Bozkır'da yeni bir kuş ortaya çıkar. Söylenceye göre bu kuş, dönen bay diye çığlık atmaktadır. Kazangap bu mezarlığa gömülmeyi vasiyet eder. Boranlılar günlük işlerini sürdürüp çocuklarını büyütürken ıssız Boranda'nın ve Ana Beyit mezarlığının bulunduğu ısık gölü içinde bir uzay istasyonunun varlığını oraya giden trenlerin geçişinin dışında pek hissetmezler. Oysa orada önemli olaylar yaşanmaktadır. Dünyamızı ziyaret etmek isteyen dünya dışı varlıklarla bağlantı kurulmuştur. Bir kış günü Boranlı'ya, Abu Talip Kuttubayev ailesiyle gelir. Savaştan önce öğretmen olan Abu Talip, savaş sırasında Almanlara esir düştüğü için işbirlikçi suçlamasıyla iş bulamamış, Boranlı'ya kadar gelmiştir. Karısı Zarife de, kocası gibi öğretmen olmasına rağmen demiryolu işçisi olarak çalışır. Kendi çocuklarının eğitimiyle uğraşırken, diğer çocukları da zaman ayıran karı koca, kısa sürede Boranlı'ya uyum sağlarlar. Kutlubayev, içinde çocuklarına miras bırakacağı anılarının yöresel ad, türkü ve efsanelerin yer aldığı bir kitap yazar. Yalnızca yük trenlerinin durduğu Boranlı'da bir gün bir yolcu treninin durması herkesi şaşırtır. Trenden birbirine benzeyen üç kişi iner. Birileri dosyaları incelemiş, Kutlubayev'in Boranlı'da olduğunu keşfedince bu üç kişiyi göndermiştir. Boranlı halkı sorgudan geçer, en son yedi gay sorgulanır. Demeyelim. Otur. Kutubay evin en yakın arkadaşı senmişsin öyle mi? Olabilir. Neden? Olabilir ha. Öyle olsun her şey gayet açık. Bir şeyler yazıyor muyuz? Ne yazıyormuşuz? İşte ben de bunu öğrenmek istiyorum ya. Neden söz ettiğinizi anlamadım. Gerçekten mi? Peki, Kutlu Bayev neler yazıyor? Bilmiyorum. Herkesin bildiğini sen nasıl bilmezsin? Bir şeyler yazdığını biliyorum. Ama ne yazdığını bilmem. Hem bana ne bundan? Canı yazmak istemiş yazmış. Kimle karışır? Kim karışırmış ne demek? O mu soktu bunları aklına? Kimse benim aklıma bir şey sokmuş değil. Herkes aklına estiği gibi davranamaz izin vermeyiz buna. Bak defterlere. Bak. Çok bilgi var elimizde. Şimdi... bu defterdeki... dönen baykuşunun ne olduğunu söyle bana. Kuttubayev bunu senden... ve Kazangap'tan dinleyerek yazmış. Doğru mu? Doğru. Burada yani Sarı Özek'te... Naymanların mezarlığı ile ilgili bir hikaye. Ana Beyit mezarlığı denen bir yer. Peki peki. Oraya gider bir göz atarız. Dönen baykuşa Daha iyisini bulamazdı İnsan adı taşıyan bir kuş Bakacağız Hangi gizli anlamı taşıdığını da öğreneceğiz Bak beni dinle Sen nasıl büyük adamsın Ne şefisin bilmem ama Abu Talib'i böyle suçlamakla haksızlık ediyorsun Sakin ol Sakin ol Görüyorum ki adam hepinizin beynini yıkamış Düşman her kılıkta görünmesini bilir ama biz maskesini indirdik işte. Seninle işimiz bitti. Gidebilirsin. Böyle komik bir sorgulama ve suçlama ile... ...Abu Talip tutuklanıp götürülür. Günlerce ondan haber alınamaz. Yazılan dilekçeler cevapsız kalır. Yedigeyi Abu Talip'in ailesine sahip çıkar... ...onları kollar. Sonunda bir gün... Kazangap şehre gittiğinde Abu Talip'in öldüğünü öğrenir ve bu bilgiyi Yedigey ve Ukubala ile paylaşır. Kazangap, Abu Talip'in sorguda kalp krizi geçirerek öldüğünü bildiren mektubu almadan gelmiştir. Sorun, bu kötü haberin Zarife'ye nasıl duyurulacağıdır. Kimse bunu üstlenmeye cesaret edemez. Ukubala bir vesileyle Zarife'nin şehre götürülmesini ve mektubu almasını sağlamalarını ister onlardan. Öyle de yaparlar. Zarife'ye dilekçesine cevap geldiğini ve yalnızca kendisinin alabileceği söylenir. Yedikey Zarife ile birlikte gider şehre. Darbeyi orada karşılayan Zarife dönüş yolunda biraz toparlar kendini. Yedikey önceden olduğu gibi aileye destek olur. Ama içini kemiren bir kurt vardır Zarife. Onunla ilgili düşünceleri değişmiş, Abu Talib'in çocuklarına gerçek baba olmayı düşünmeye başlamıştır. İçini yakan bu istekle çok savaşır ama başarılı olamaz. Bu duygusunu zarifeden önce Kazangab sezer. Zarife yedi geyin duygularını öğrendiğinde şaşkına döner. Yedi geyin boranlı da olmadığı bir gün Kazangab'ın yardımıyla zarife çocuklarını alıp köyü terk eder. Kimseye adres Burada bura... da bitirelim. Hep böyle yapıyoruz. Zarife'nin köyden nasıl ayrıldığını anlatacaktım. <gülüyor> Onu kitabı okuyanlara bırakın. <gülüyor> Sorular benden öyleyse. Tamam. Başa dönerek sorayım. Kazangap ana beyit mezarlığına gömüldü mü? Uzay istasyonu için geniş bir alan ayrılmıştı. Ve mezarlık bu alanın içinde tel örgülerin arkasındaydı. Gömülüp gömülmediği kitapta. E Abu Talib ev gerçekten öldü mü? Resmi belge öldüğünü söylüyor. Yeni bir soru. Yedigey Zarife'yi bulabildi mi? Karısı durumu öğrendi mi? Söyleyemem. Kısaca değinip geçtiğimiz uzay araştırmalarından söz edebilir miyiz? Hayır, o bölümleri okuyucuya bırakalım. Hmm, eserde çok güzel türküler ve aşk öyküleri vardı, onları da geçiyor muyuz? Geçiyoruz, onlar Aitmatov'un can damarları. Onları keşfetme zevki okura kalsın. Pekala. Sanatın evrenselliğine inanan bir yazarı. Cengiz Törekul Aitmatov'u efsanelerle... ...türkülerle bezeyip parmanladığı ...dostluk öyküsü... ...Gün Olur Asra Bedel adlı eseriyle tanıtmaya çalıştık. Aytmatov'u tanımak... ...onun bu güzel eserinin tadına varmak isteyen... ...bugün aramızda olup... ...bu heyecanımızı paylaşan... ...herkese teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bu program...